Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Ayşe Erdoğan'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programda tokat türküleri olacak. Bunlardan ilki Artova'dan alınmış kaynak yöre ekibi derleyen Talip Özkan. Türkü Mi Bemol ve Fadiye arızaları alıyor. Yani Tatyan Kerem ayağında. Aslını sorarsanız Erzurum yöresindeki Tatyanlara da benziyor biraz. Çorum'da da var bir iki tane bildiğiniz üzere. Ama bunun Tatyan olarak isimlendirilip isimlendirilemeyeceğini bilmiyorum açıkçası. Bir uzman görüşüne başvurmak lazım. Bildiğim kadarıyla Tatyanlarla ilgili tek bir kitap çalışması var. O da Salih Turhan'ın Tatyan Havaları isimli kitabı Ütüken yayınlarından çıkmış. İstanbul 2007 basımı bu kitapta örneğin bu türkü alınmamış listeye dediğim üzere bir uzman görüşüne başvurmak lazım. Dinleyeceğimiz bu tokat türküsünün adını taşıyan Urfa'da ve Eskişehir'de de türküler var. Ama onların ezgileri oldukça farklı. Sözler birbirinin hemen hemen aynısı olmakla birlikte ezgileri tamamen farklı. Dinleyeceğimiz bu Tokat Artova türküsünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-2-2-3. Ve Tuncay Kemertaş'ın icrasıyla dinliyoruz. Bu arada bu kayıt bir TRT kaydı. Türkünün ismi ise Portakal Dilim Dilim. Kız o yanı, bu yanı Kız yanı, bu Altyazı O çevire dinlediğim bir türkü var şimdi sırada. Bunu sizlerle büyük bir keyifle paylaşacağım. Dinleyeceğimiz bu türkünün bir kısmı uzun hava, bir kısmı kırık hava şeklinde. Uzun havadan kırık havaya geçiş kısımları beni cuuşa getiriyor ve özellikle de kırık havadan uzun havaya geçerken bağlamalar kanımca hoş ve sürprizli bir biçimde çalınmış. Dinlerken dikkat ederseniz zannederim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Volkan Kaplan'ın Berhava isimli albümünde Nezük olarak isimlendirilmiş. Fakat burada Tokat'ta ve bilhassa da Reşadiye'de icra edilen klasik biçiminden farklı sözler kullanılmış. Bir kısmı aynı, bir kısmı farklı. Bunun da neden böyle olduğunu ve halk müziği açısından da neden gayet doğal karşılanması gerektiğini bir sonraki anonusta paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Şimdi Volkan Kaplan'ın Berhava isimli albümünden dinliyoruz. Nezük. Müzik Teyn üstüne de giymiş yeşili senden başka bulamadım eşir. Vallahi sevdiğimde boşlar mıyım peşini ölüp mezarada kızana girene kadar. Duman almış da mor sümbüllü bağları Böyle ayrılık mı olur da kızanam yayla çağlarım <Gülüyor> boy yeşil çimenede uyur uyanamazsın ağrı verme ellere de görür doyanamazsın da görünü dayanamazsın. <Gülüyor> Ah, karşıdan baktım da sen bir kanımsın Evvel iki gözüm kızanan sonra canımsın Hangi dala konsan yavrum yine benimsin Dolan çevril bizim dala on Yaylalar yaylalarda yüksek yaylalar Yarilen sefamızda zaman sürsek yaylalar adam gelda maşallah ah bizim evde gelin sen olursun inşallah da sen olursun inşallah dinlediğimiz bu türküde farklı sözlerin bir araya getirildiğini söyledim Az önceki ansta yani yörede nezük ismini taşıyan ...farklı sözlerle icra edilen uzun havalara da rastlayabilirsiniz. Bu aslında çok doğal bir durum. Bildiğiniz üzere her yörede farklı ezgi kalıpları olmakla birlikte... ...çok sevilen, yaygınca kullanılan ezgiler var. Birçok kaynak kişi ya da aşık kendi bölgesinde... ...yaygınca kullanılan bu ezgileri kullanıyor. Onlar üzerine deyişlerini götürerek okuyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi de Aşık Veysel. Mesela ona ait zannettiğimiz birçok beste aslında bölgede zaten var olan ezgiler. Bu durum sözlü kültür değerlerinin hakim olduğu toplumlarda gayet doğal ve anlaşılabilir bir şey. Dolayısıyla zaman zaman nüanslar ve çeşitli zengin geçişler eklenmesine rağmen aynı ezgi kalıbıyla, çok sayıda farklı mani ya da şiir seslendirilebiliyor. Tokat yöresinde çok zengin bir müzik kültürü ve geleneği olmakla beraber çok karakteristik bazı unsurlar ve ezgi kalıpları sıkça kullanılıyor. Tokat yöresinde başka birçok yörede olduğu gibi uzun havalar ve kırık havalar repertuara alındığı gibi kalmıyor. Aynı ezgi üzerine farklı sözler göçürülüyor. Hatta bazen Aynı sözler değiştirilerek okunabiliyor. Ya da bir türkünün sözleriyle diğer başka bir türkününkiler mezcedilebiliyor. Dolayısıyla birçok varyant oluşmakta. Hatta varyantın ötesinde bazen aynı sözler bambaşka bir Türkü haline de gelebilmekte. Burada varyantlardan hangisi orijinal ya da asıl diye aramak ve birinin rengi noktası bulmaya çalışmak pek doğru bir yol değil kanımca. Zira dinlediğimiz bütün türküler böyle bir yaşayan süreç içerisinde var olup bize ulaşıyor. Onlardan bazılarını bir hakikat elbisesi giydirmek ya da bir hakikat donu biçmek, geleneği dondurmak, tıpkı geleneği hiç dikkate almadan onu hırpalamak kadar dejenere edici bir şey. Az önce dinlediğimiz nezük olarak isimlendirilen türkü de bunun bir örneği bu ismi taşıyan, Aynı ezgi üzerine götürülmüş. başka sözlerle de karşılaşabilirsiniz yörede. Bu kadar uzun uzun laf ettim. Ee, bunun sebebi niye aynı ismi taşıyan başka türkülerle karşılaşabileceğimiz hususunu açıklamaktı. Şimdi sabrınızı daha da fazla zorlamadan sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Bir Almus türküsü var şimdi sırada. Hüseyin Yıldız'dan derlenmiş. Pazarı Aşk isimli albümden dinliyoruz Sigaramın Dumanı. tacıyararım eller bana acımaz sen bari acıyararım a benim hacı yarım başımın taciyararım elle bana acımaz sen bari acıyararım milmiyor yazıya ekilmiyor danesi seçilmiyor danesi seçilmiyor bu nasıl sevdaymış bu nasıl sevdaymış yalnız çekilmiyor, yalnız şekilmiyor adanım hacı yarim başımın tacı yarim Eller bana acımaz Sen bari acı yârim A benim hacı yârim Başımın tacı yârim Eller bana acımaz Sen bari acı yârim. ertiyim dermanım yok yaramı saranım yok yaramı saranım yok ağlarım gizli gizli ağlarım gizli gizli gözyaşım silenim yok gözyaşım silenim yok ah benim hacı yarim başımın tacı yarim Eller bana acımaz, sen bari acı yârim. Ah benim hacı yârim, başımın tacı yârim. Eller bana acımaz, sen bari acı yârim. Sırada bir TRT kaydı var. Türkü Tokat Reşadiye yöresinden. Mehrican Bahar'dan TRT İstanbul Radyosu derlemiş. Türkünün ismi Tinyaba'nın Taşları. Tinyaba Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bir köy. Şimdiki adı Çevrecik imiş ama asıl adı Tinyaba. Şimdi bu Tokat türküsünü Bülent Aslan'ın icrasıyla dinliyoruz. Tinyaba'nın Taşları. Hiç kimseye benzemez de şemsi kızın saçları Hiç kimseye benzemez de şemsi kızın saçları Hop ninna ye ninna yı da gel oynayı oynayı Verseler de istemem de şu yalancı dünyayı Gördün mü Şems'i kızın saçını da Eliyle ördün mü Şems'i kızın saçını da Eliyle ördün mü Hop Ninna'yı Ninna'yı da Gel Dinlediğimiz türküde Duman geliyor duman da doldurdu dereleri Kız babanın evinde soldurdun sineleri Şeklinde dizeler vardı Bu dizeler sadece hoşuma gitmiyor Önemsiyorum da Neden diyecek olursanız Türkülerde karşımıza çıkan coğrafi olaylar Ya da doğayla ilgili bazı betimlemeler Çoğunlukla zaman organizasyonuyla alakalı Buna benzer başka birkaç örnek daha vermiştim Önceki yıllarda ve aylarda çeşitli türkülerde Burada da aslında Duman geliyor duman doldurdu dereleri Kız babanın evinde soldurdun sineleri Dizelerinden anladığımız kadarıyla Kız evde kalmış Çünkü babasının evinde soldurmuş sineleri Bu evde kaldığı anlamına geliyor Duman geliyor duman doldurdu dereleri Dizesi aslında bu Evde kalma meselesiyle yakından alakalı. Şöyle ki duman malumunuz olduğu üzere kışın derelere çöker. Yani yaylalarda çok fazla dere olmaz. Çünkü dereler zaten yaylalardan akan küçük küçük sularla oluşan şeylerdir. Dolayısıyla dereler yüksek yerlerden ziyade daha alçaklarda olur. Alçak yerlerde de malumunuz olduğu üzere yaz mevsiminde, baharda öyle bir Duman falan pek olmaz. Yaşadığınız yerin hususi bir durumu yoksa elbette coğrafya olarak. Burada duman geliyor, duman doldurdu dereleri derken türküyü yakan kişi aslında bununla yaşın geçti. ilkbaharını yazını yaşadın. Artık yaşlılık yani kış çağları geliyor demek istiyor. Bunu söyledikten hemen sonra kız babanın evinde soldurdun sineleri dediğinde tam bağlamına oturmuş oluyor. Bir bakıma taşıda da gediğine koyuyor. Sözü daha da dağıtmadan sıradaki türküyü anons edeyim. Bir Tokat Reşadiye türküsü var şimdi sırada. Künyesiyle ilgili başkaca bir malumatım yok ne yazık ki. Sevda Gül'ün Yar Aşkına isimli albümünden dinliyoruz. Ninay'da. dinlediğimiz türküde de bir yer çok hoşuma gidiyor. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Türküde omuzundan aşağı saçların badal badal ifadeleri var. Badal bizim oralarda yani tokatta çok sık kullanılan bir terim. Merdiven basamak anlamlarına geliyor. Örünmüş saçları ve biraz da kadının saçları yoğunsa şayet ve güzel örülmüşse gerçekten merdiveni ve basamağı Çağrıştırır arkadan baktığınızda O sebeple bu dize Beni hem gülümsetiyor Hem buradaki benzetme Ve muhayyiledeki canlılık Çok hoşuma gidiyor benim Bunu özellikle de Söylemek istedim çünkü Türk'ün sözlerinin yazıldığı bütün sitelerde Omuzundan aşağı Saçların dal alma dal Diye saçma sapan bir şey yazılmış Badal kelimesini bilmemelerinden Kaynaklı zannederim bu Ama deminde de ifade ettiğim üzere ifadenin aslı omzundan aşağı saçların badal badal. Şimdi Gülcihan Koç'un icrasından dinleyeceğimiz türküler var. İlk türkü İçimdeki Gizli Derdim isimli albümden. Fakat künyesiyle ilgili bir malumatım yok. Bu türkünün Lalelim Ayda Bıçak ismini taşıyor. Şimdi Gülcihan Koç'tan dinliyoruz. Hey gülüm sevgilim anamın dibi çarşı lalelim hey gülüm bir domburcu gül olsam hey gülüm sevgilim atılsam yara varşı lalelim hey gülüm bir domburcu gül olsam hey gülüm sevgilim açalsam yara varşı ayda bıçak camda çiçek cam sarı cilveliyor ayda bıçak camda çiçek cam sarı cilveliyor Camba çiçek cam sarı dilveli yar ben yar size edemiyor ayda bıçak camba çiçek cam sarı dilveli yar yarım küçük ben güçlü gayda bıçak camba çiçek cam sarı dilveli yar bırakıp gidemiyor ayda bıçak camba çiçek cam sarı dilveli yar yarım küçük ben güçlü gayda bıçak camba çiçek cam sarı dilveli yar bırakıp gideni Bağuç çak cam sarı ay dalacak çamda çiçek cam sarı cilveli ay dalacak çamda çiçek cam sarı cilveli gidiyorum yolum üstü Ayda bu çak çiçek yar, yar bana küstür? Ayda bu çak çiçek cam sarı cileyi yar, sen Ayda çiçek yar, bugünüm sana düştü. Ayda bu çak çiçek cam sarı yar, sen Ayda çiçek cam, yar, Ayda bıçak, camda çiçek, cam, cilveli Ayda bıçak, camda çiçek, cam, cilveli Ayda bıçak, camda çiçek, cam, cilveli ya. Şimdi de Gülcihan Koç'un Dost Yoluna isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Daha doğrusu Bir Uzun Hava ve ona anmış olan bir türkü. Uzun Hava Geyik ismini taşıyor. Tokat Reşadiye yöresine ait. Mihrican Bahar'dan TRT Müzik Dairesi derlemiş. Aslında Geyik'le ilgili de biraz konuşulabilir zira Geyik sıradan bir hayvan değil. Abdan Musa ve Kaygısız Abda hikayesinde karşımıza çıkıyor. Geyikli baba var tasavvuf tarihimizde. Şimdilik sadece işaret etmekle yetinip bu kadarını söyleyeyim. Geyiğin Sıradan bir canlı olmadığını geleneğimizde simgesel bir önem taşıdığını belirtmiş olayım. Gülcihan Koç'un bu uzun havaya uladığı türkü Tokat yöresinde çokça sevilen ve hemen her ilçesinde, beldesinde çalınıp söylenen ve ezgisine de oynanan bir türkü. Ellik. Bunda Şengül Erdoğan'dan Hayrettin Koyun'unu derlemiş. Nezük isimli Türküyle ilgili söylediğim şeylerin hepsi ellik içinde geçerli. Çok çeşitli sözlerle, çok çeşitli biçimlerle karşınıza çıkabilecek bir türkü bu. Ki programın sonunda Mihrican Bahar'ın icrasından da ayrıca dinleteceğim sizlere vakit kalırsa şayet. Şimdi Gülcihan Koç'tan dinliyoruz. Geyik isimli uzun hava ve ona bağlı olarak ellik. programın sonuna kadar dinleyeceğimiz kayıtların hepsi TRT kayıtları. Şimdi Arif Meşhur'un icrasıyla bir Tokat Reşadiye Türküsü dinleyeceğiz. Aslan Kurt'tan Arif Meşhur kendisi derlemiş. Ala çorap örmedim diğer adıyla Kıymet. edim hopan ninna ninna yavrum Yakışık Çoklarını Öldürür de Kıymet kızın Bakışık Çoklarını Öldürür de Kıymet kızın Bakışık Hoppa nina nina nay Nina nay nina nay Yavrum nina nina nay Nina nay nay Hoppa nina nina nay. Yandım, nina, nina, nina, nay yantım ninna ninna ay ninna nay ah boydum yar oturur tefedek aman kiraz boy Yar oturur tepede Kıymet gözün gözlerinde. de Şan oldu memlekete Kıymet gözün gözlerinde. de Şan oldu memlekete Hoppa nina nina nina nina nina nina Yavrum nina nina nina nina Bir de Tokat Erbağ türküsü var şimdi sırada. İbrahim Karataş'ın derlediği türküyü Osman Türen icra edecek. Türkünün ismi Madımak Uzar Gider. Müzik ağınıdı zergeden yavrum yaprağını ağınıdı zergeden hangi katlıyardı sen hangi katlıyardı sen ama geceyi böyle gelir yavrum geceyi böyle gelir aman üç oyandan beş bu yandan yavrum zülf gerdan yaylasından aman üç oyandan beş bu yandan yavrum zülf gerdan yaylasından Güzeller hastasıyım Yavrum güzeller hastasıyım Yârimi sütma tutmuş Yârimi sütma tutmuş Ama ben onun ustasıyım Yavrum ben onun ustasıyım Aman üç oyandan beş bu yandan Yavrum zülüf gerdan yaylasından Aman üç oyandan beş bu yandan Yavrum zülüf gerdan yaylasından Dinlediğimiz türkünün ismi Madımak Buzar Gider idi. Belki bilmeyenler olabilir çünkü madımak birçok yörede tanınmıyor, bilinmiyor. Tokat ve Sivas'ta çok sevilen bir bitkidir. Yemeğe yapılır ıspanağa benzer bir yemek. Benzer derken lezzeti elbette farklı ama görüntü itibariyle ona benzer piştiği zaman belki bilmeyenler varsa diye bunu da belirtmiş olayım. Şimdi Ali Rıza Gündoğdu'dan dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu da Tokat'ın Almus ilçesinden. Kaynak Yöre Ekibi derleyen TRT Ankara Radyosu. Türkünün ismi ise şu Almus'un dibeyi. <Gülüyor> Şu olmuşsun dibeyi, kaptı da beni köpeği, kaptı da beni köpeği. On beş okta yüz dirhem, on beş okta yüz dirhem. Hani fenik uşağı, hani fenik uşağı. Çorapsız yere basma, çorapsız yere basma Sen benimsin, ben senin, sen benimsin, ben senin Her söze kulak asma, her söze kulak asma Hop gülün bana, yıkız bana. Baştak ça zallandıyor, baştak Dinlediğimiz bu türküde bir düzeltme yapılması lazım. Şöyle ki, şu Almus'un dibeği kaptı da beni köpeği, 15 okka 100 dirhem Hanife'nin kuşağı şeklinde okundu türkü. Ama 15 okka 100 dirhem Hanife'nin göbeği olmalı burası. Çünkü birincisi dibekten bahsediyor, Almus'un dibeğinden. Mesela başka bir türküde de Evlerinin önü bulgur dibeyi, dibeye vurdukça oynar göbeği gibi dizeler var. Burada göbek kısmını sansürlemiş TRT. Ama ne kadar sansürlenirse sansürlensin. Hem bağlamdan hem de kafiyeden ne olduğu ortada. Bu hususa da işaret ettikten sonra şimdi programın sonuna ayırdığımız bölüme geçebiliriz. Üç türkü almıştım listeye programın sonu için. Ama bunlardan sadece bir tanesini dinletebileceğim sizlere. O da sözünü vermiş olduğum ellik isimli türkü. Mihrican Bahar'ın icrasıyla dinliyoruz bu tokat reşadiye türküsünü. Ellik